Bosch yaşam için teknoloji. Merhaba, TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dün yani 5 Haziran çevre gününde 10.45'te TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde bir ekipmanın devreye alınması sırasında dumanlanma meydana geldiği kaydedildi. Rafineri teknik emniyet ekiplerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada olayın insan ve çevre sağlığına olumsuz bir etkisi olmayıp rafineri operasyonları Planlandığı şekilde devam etmektedir bilgisi paylaşıldı. Sanki ucuz atlatılmış hissi geldi bana ne, nedense ama tabii ki petrol, doğalgaz gibi bütün fosil yakıtların yakımı uzun vadede geleceğin elimizden alınması demek. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Olimpos'ta. Karetta karetaların yuvalama alanında ateş yakan 4 kişi. Kendilerini uyaran gönüllere hakaret ve tehdit savurdu. Yuva yapmak için sahile çıkan karetta taşla vuran, üzerine binen ve eziyet eden bu 4 kişi gözaltına alındı. Nesli tehlike altındaki karetta karettaların yuvalama alanı Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos sahilinde. 4 kişinin ateş yaktığı ve sarhoş olduğu belirlendi burada. Bitişik iki sahil yan Çıralı ve Olimpos'ta geçen yıldan beri, Yuvalama alanında akşam saat 8'den sabah saatlerine kadar nöbet tutuluyor. Sahilde ateş yakılması, parti düzenlenmesi gibi karetta yuva alanlarına zarar verici aktiviteleri önlemeye çalışan gönüllüler var. Dolayısıyla bunların uyarısına rağmen ateşin söndürülmemesi ve karetta yuva alanının boşaltılmaması üzerine jandarma çağrıldı ve jandarma Kumluca ilçe komutanlığına bağlı. Asayiş ekipleri olaya müdahale etti. Ateşin söndürülmesi ve alanın boşaltılmasını isteyen jandarma ekiplerine de hakaret ve tehditle karşılık verince bu dört kişi gözaltına alındılar. İzmir Körfezi'nin farklı bölgelerinde çekilen sualtı fotoğraflarında ilk kez farklı bir boruk kurdu türüne rastlandı. Temiz denizleri seven boruk kurtlarının bu büyüklük ve renkte olan türüne ilk kez görüntülendiği söyleniyor Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Levent Yunga İzmir Körfezi'ndeki kirlilik azaldığı için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar. Bu dikkate değer ve sevindirici bir durum dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nün son raporu da Körfez'deki iyileşmenin devam ettiğini ortaya koyuyor. 2000'li yıllara kadar her türlü atığın boşaltıldığı İzmir Körfezi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla ivme kazanan temizleme süreci hızla devam ediyor. İSSU Genel Müdürlüğü tarafından deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla çekilen su altı fotoğrafları, Körfez'deki iyileşmeyi gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı görüntüleme takım antrenörü, lisanslı dal güç ve sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan'ın dalış sırasında görüntülediği ve daha önce rastlanmayan bu boru kurdu türü bilim dünyasının ilgisini çekti. Narlıdere'de 2 metre derinlikte 1-2 santim boyundaki boru kurdunun hangi türü olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini belirten Doktor Levent Yunga denizlerimizde 4-5 bin tür boru kurdu var. Ancak İzmir Körfezi'nde Bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. Hangi tür olduğunu laboratuvarımızda inceleyeceğiz. Belki de İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir. Eğer yepyeni bir tür ise yurt dışına gönderip inceleteceğiz. Belki de bu türü tüm dünyaya İzmir'den duyurmuş oluruz. Hangi tür olursa olsun deniz suyunu filtre eden, denizdeki fitoplanktonu, bakteriyi, algleri toplayıp besleyen, yelpaze şeklindeki dokungaçlarıyla solunum yapan boru kurtları Kirli denizlerde yelpazeleri tıkandığı için yaşama şansı bulamıyor. Fotoğrafı çekilen boru kurdunun renginin ve büyüklüğüne baktığımızda bulunması sevindirici ve dikkate değer bir durum. Çünkü İzmir körfezindeki kirliliğin azalması için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar. Boru kurtları temiz denizlerde çoğalmayı seviyor diye konuştu Dr. Levent Yunga. Independent Türkçeden Harry Cockburn'un haberine göre bilim insanlarının gezegenimizin yaşanabilirliğine dair hazırladığı rapora göre... İnsan medeniyeti son 30 yılına girmiş olabilir. İklim krizinin gittikçe artan yıkıcı etkilerinin krizle mücadele konusundaki eylemsizlikle birleştiğinde dünyanın dört bir yanındaki insan nüfusuna tehlikeye atabilecek kaotik koşullar yaratacağı düşünülüyor. Melbourne merkezli Düşünce Kuruluşu Ulusal İklim Restorasyonu Merkezi'nin hazırladığı raporda iklim değişikliğinin insan uygarlığına yönelik varoluşsal bir tehdit olduğu söyleniyor. Hükümetlerin olası iklim senaryolarına nasıl tepki vereceği, yeniden değerlendirilmeli diyor araştırmalar. İklim krizinin yiyecek ve su kıtlığı gibi hayati etkilerinin ve uluslararası politik dengeleri de sarsabileceği vurgulandı. Haberleri bir etkinlik hatırlatmasıyla kapatalım. goodforus.org 3. İyilik Şenliği 15 Haziran Cumartesi günü Nişantaşı Sanat Parkı'nda gerçekleşir. goodforus.org geleceğin yaygın yeni ekonomisi olmaya aday bir yapı. Türetim ekonomisi olarak tanımlanan, iyilikleri teşvik eden bu sistem, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretimi güvene dayalı alışverişi hedefliyor. good tüketimi değil, insana ve doğaya dost üreticilerin sunduğu ürün ve hizmeti kullananlar, dönüştürmeye benimseyenler bir araya geliyor. 12.500'den fazla türetici ve 87 üretici her gün daha da çoğalarak bir araya geliyor. İyiliği odağına alan bir topluluk oluşturuyorlar. Yeryüzü için, insanlık için, tüm canlılar için